Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu Ala Resulina Muhammedin Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ecmain Amin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hadis-i Şerifler 1. Şeddad bin Eus Peygamber Efendimizin Sallallahu Aleyhi ve sellem Şöyle buyurduğunu rivayet ediyor Dirayetli Akıllı Kimse Nefsine Hakim Olan ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kimse de. Kendisini nefsin arzularına terk edip Allah'tan af dileyendir. 2- Ebu Hureyre şöyle rivayet ediyor. Resulullah'a insanları en çok cennete götüren amellerin neler olduğu soruldu. Resulullah da Allah korkusu ve güzel ahlak buyurdu. İnsanları en çok cehenneme ulaştıran amellerin nelerden ibaret olduğu soruldu. Buna da dili ve tenasül uzvu buyurarak cevap verdi. 3. Ebu Mesud, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Geçmiş peygamberlerden bize ulaşan söz de şudur. Utanmadıktan sonra istediğini yap. 4. Ebu Zer, peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kardeşine güler yüz göstermen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybetmiş bir kimseye yol göstermen sadakadır. İyi görmeyen birisine yardımcı olman sadakadır. Taş, diken, kemik gibi. insanlara zarar verecek bir şeyi... Yol üzerinden kaldırman sadakadır. Kovandan kardeşinin kovasına su boşaltman sadakadır. 5. Ebu Umame Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Utanmak ve az konuşmak imanın iki şubesi. Çirkin ve kaba konuşmak da münafıklığın iki şubesidir. 6. Hazreti Ali peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Cennette öyle odalar var ki içinden dışarısı dışarıdan da içerisi görünür. Bunun üzerine bedevilerden birisi ya Resulallah bu odalar kime aittir diye sordu. resul Ekrem de tatlı konuşan, yemek yediren, oruca devam eden ve insanlar uyurken geceleri namaz kılanlara aittir buyurdu 7 Ebu Hureyre, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor haya imandandır iman da cennettedir Çirkin ve kaba söz kalp katılığındandır kalp katılığı da cehennemdedir 8 beraber Azip Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor her kim birisine bir miktar süt veya sütünden faydalanmak üzere bir koyun verir veyahut bir kimseye aramış olduğu sokağı gösterirse bir köle ağza dikmiş gibi sabah kazanır. 9. Hazreti Ayşe'ye Peygamberimiz evinde ailesi ile birlikteyken ne yapardı diye soruldu. Hazreti Ayşe ailesinin ve evinin işleri ile meşgul olurdu namaz vakti gelince namaza giderdi diye cevap verdi 10 Hazreti Cabir Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor kendisine bir şey verilen kimse karşılığında vereceği bir şey varsa versin yoksa veren zata hayır dua etsin çünkü böyle yapan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 ''Pek varlıklı olmadıkları halde bize yaptıkları iyilikler bakımından kendilerine muhacir olarak geldiğimiz bir kavimden ensardan daha iyilik sever ve misafirperver bir kavim görmedik. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar hatta neşelerine bile bizi ortak ettiler öylesine ki bütün sevapları onların alıp götürmesinden korktuk dediler.'' Peygamberimiz hayır onlar için Allah'a dua ettiğiniz ve onlara teşekkür ettiğiniz müddetçe siz de bu sevaplardan nasibinizi alırsınız buyurdu. 13 Ebu Hureyre peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah'a şükretmeyen insanlara da teşekkür etmez. 14 Ebu Musa, peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah zalime mühlet verir. Ceza vereceği zaman geldiğinde de ona göz açtırmaz, helak eder. 15. Ebu Hureyre, peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Müminin Rabbine karşı hüsnü zanda bulunması ibadetinin güzelliğindendir. 16 Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kim bilmediği halde bir fetva verirse günahı kendisine aittir. Bir başka rivayette ise şöyle buyurmuştur. Kim bir meselede mümin kardeşine doğru bildiği halde yanlış fikir verirse ona ihanet etmiş olur 17 İbni Abbas peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor kim bir muhtaç Müslümanı giydirirse elbise adamın üstünde bulunduğu müddetçe Allah'ın himayesindedir 18 Ebu Zerden şöyle rivayet edilmiştir Resulullah'a hayırlı bir iş yapıp da insanların kendisini ettiği kimse hakkında ne buyurursunuz diye soruldu. Resulullah bu müminin dünyada iken peşin aldığı bir mükafatları buyurdu 19 Ebu Zer Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Amellerin en üstünü Sevdiğini Allah için sevmek ve sevmediğini de Allah için sevmemektir. 20 Enes bin Malik şöyle rivayet etmiştir. Bir bedevi Resulullah'a gelerek, Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak diye buyurdu. Resulullah onun için ne hazırlığın var buyurdu. Bedevi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 Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'i çağırır. Ve ben falanı seviyorum sen de sev buyurur. Cebrail de onu sever. Sonra sema ehline seslenir ve şöyle der. Allah falanca kişiyi seviyor siz de sevin. Sema ehli de onu severler. Sonra yeryüzündeki insanların kalplerine o kimse hakkında... Allah tarafından sevgi konulur. Allah bir kulu sevmediği zamanda Cebrail'i çağırır ve ona ben falanı sevmiyorum sen de sevme der. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail sema ehline Allah falanca kişiyi sevmiyor siz de sevmeyin diye seslenir. Sema ehli de o kimseyi sevmez. Sonra yeryüzündeki insanların kalplerine Allah tarafından o kimse hakkında kin ve nefret konulur. 22. Ebu Derda, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bir şeyi aşırı sevmen seni kör ve sağır eder. 23. Ebu Hureyre, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor İnsan arkadaşının ahlakı üzerinedir öyleyse sizden biri kiminle arkadaşlık yapacağına dikkat etsin 24 Hazreti Ömer Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor Allah'ın kulları arasında öyleleri vardır ki ne peygamberler ve ne de şehittirler fakat peygamberler ve şehitler kıyamet gününde Allah katındaki makamlarından dolayı onları gıpta ederler. Sahabe-i kiram bunlar kimlerdir ya Resulallah bize anlatır mısın dediler. Peygamberimiz onlar aralarında akrabalık bağı ve bir alışveriş münasebeti olmadığı halde Allah için birbirlerini sevenlerdir. Herkes korkarken onlar bir korku duymazlar. İnsanlar üzülürken de üzülmezler. Ve şu ayeti okudum. Allah dostları için ne bir korku ne de bir hüzün vardır. 25. Ebu Hureyre Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Sevdiğin kimseyi ölçülü sev, bir gün gelir düşmanın olabilir. Düşmanlık yaptığın kimseye de aşırı kin besleme. Bir gün gelir o da dostun olabilir. 26. Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah size en hayırlılarınızı bildireyim mi diye sordu. Sahabiler, buyur ya Resulallah dediler. Şöyle buyurdu. En hayırlılarınız ömrü uzun ve ahlati güzel olandır. 27 Mahmud bin Lübeyt, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İki şey vardır ki, insanoğlu onlardan hoşlanmaz. Biri ölümdür. Halbuki mümin için ölüm, Fikneden daha hayırlıdır. Bir ise dünya malının azlığıdır. Halbuki az malın hesabını vermek daha kolaydır. 28 Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah'a insanları en çok cehenneme götürecek olan şeyler soruldu. Dil ve tenasül uzu buyurdu. Sonra insanları en çok cennete götürecek olan amelin ne olduğu soruldu. Resulullah güzel ahlak diye cevapladı. 29. Ebu Said Hudri, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah için birbirini sevenler, cennette odalarının doğudan ve batıdan doğan yıldızlar gibi ...parlak olduğunu göreceklerdir. Cennette bunlar kimlerdir diye sorulur. Şöyle cevap verilir. Bunlar Allah için birbirlerini sevenlerdir. 30 Ebu Hureyre Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İnanan kadın ve erkeklerin bedenlerine, mallarına, anne ve babalarına gelen musibetler... Onlar Allah'a kavuşuncaya kadar küçük günahları bulunduğu müddetçe asla eksik olmaz. 31. Ebu Derda. Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyormuş. Kıyamet günü mizanda en üstün şey güzel ahlaktır. 32. Ebu Ubeyde. Bahreyn'den bir hayli mal getirmişti. Sahabilerden bazıları da bu malın etrafında toplanmışlardı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Vallahi ben artık sizin fakirliğe düşmenizden korkmuyorum. Ancak ben sizden önceki milletlerin dünya nimetleri önlerine serildiği gibi size de bol bol ikram edilerek tıpkı onların bu nimetleri elde etmek hususunda birbirlerine düşerek yarış etmesi gibi. Sizin de birbirinize düşmenizden ve sonunda onların helak olması gibi, sizin de helak olmanızdan korkuyorum. 33. Ebu Hureyre, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Dünya müminin zindanı, kafirin de cennetidir. 34. Müstevrit bin Şeddat şöyle rivayet etmiştir. Resulullah bir kafile ile birlikte bir koyun ölüsüne rastlamıştı. O kafile içinde ben de bulunuyordum. Resulullah koyun leşini görünce, sahiplerinin bunu ancak değersizliğinden ve kıymetsizliğinden dolayı buraya attığını biliyorsunuz değil mi? diye sordu. Orada bulunanlar elbette değersizliğinden bir işe yaramayacağından dolayı atmışlardır ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Resulullah işte şu hayvan ölüsü sahibi için ne kadar değersiz ve pis ise dünyada Allah katında o kadar pis ve değersizdir buyurdu. 35. Sehel bin saat peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Eğer dünyanın, Cenab-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar değer olsaydı, kafire ondan bir yudum su bile içirmezdi. 36. Ebu Zer, peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Dünyaya ehemmiyet vermemek, bir kimsenin kendisine helal olan şeyleri yasaklaması ve dünya malını lüzumsuz yere harcayıp atması değildir. Gerçek manada dünyadan yüz çevirmek, Allah'ın katında, hazinesinde bulunan nimetlere, kendi elinde bulunanlardan daha fazla güvenmektir. Musibete maruz kalınca da, sevabını düşünerek, musibete uğramayı, Uğramamaya üstün tutarak adeta onu arzulamaktır. 37. Hazreti Müstevrit, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ahiret hayatına nispeten dünya hayatı, birinizin parmağını denize daldırması gibi bir şeydir. Parmağını denize daldıran baksın bakalım ne kadar su vardır parmağında. 38. Ebu Zer, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Hiç şüphesiz ki, dünyada malı çok olanlar, ahirette sevabı az olanlardır. Ancak Allah'ın kendisine mal verip de, o malı sağına soluna, önüne arkasına saçan ve onu hayır ve hasenatta sarf edenler müstesnadır. 39. Kâb bin Eyad, peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Her ümmetin bir fitnesi, bir imtihan sebebi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de dünya malıdır. 40. Muttarif'in babası, peygamberimizin yanına vardığında Resulullah birçok şeye sahip olmakla böbürlenmek, kişiyi Allah'a itaatten alı koyar buyurdu ve şöyle devam etti İnsanoğlu malım malım der fakat ey insanoğlu senin malının yiyip tükettiğinden giyip eskittiğinden veya sadaka olarak verdiğinden öte sana bir faydası var mıdır